Merhaba, bu hafta Söz Küçüğü'n ekibiyle birlikte Başak Kültür ve Sanat Vakti Vakfı'ndayız. Ee, çok kalabalığız aslında bugün burada. Ee, yaklaşık 25 kişi var. Ee, aslında bu kadar sessiz durduğumuza bakmayın. Ee, ben öncelikle programcı arkadaşların ismini söyleyeyim. Sonra zaten ilk başta bir Berivan Hanım'la açılışı yapacağız. Ee, Selen, Rabia, Lara, Oğulcan, Anıl, Mert, Ben, Gizem, Ben deleyim, Ben Deniz. Ve Emre. Hepimiz buradayız. İlk başta problemi çekmeden önce aslında Başak Kültür ve Sanat Vakfı'ndaki bir etkinliğe katıldık. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Başak Kültür ve Sanat Vakfı ne yapar? Başak Kültür ve Sanat Vakfı 2003 yılında yine şu an bulunduğumuz binada Kayış Dağı'nda kuruldu. Ve o günden bugüne dezavantajlı gruplarla çalışır. Dezavantajlı gruplardan gelen ailelerin çocuklarıyla çalışır. Bu ekonomik olabilir, etnik olabilir, siyasal olabilir. Başka bir sebepten ötürü olabilir. Herhangi bir kaynağa ulaşamayan ailelerin çocuklarıyla çalışıp onlara kendilerini eksik istedikleri, ulaşamadıkları yerlerdeki kaynaklara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunu sanat aracılığıyla yapmaya çalışıyoruz. Burada tiyatro, müzik, gitar, saz ve bir sürü sanat etkinliğimiz var. Bunun yanında eğitim noktasında da çocuklarımızı destekliyoruz. Özellikle kız çocuklarına burs desteği veriyoruz. Ek dersler düzenliyoruz. İstiyaç çocukları noktalarda onlara daha profesyonel e, hocalara yönlendiriyoruz. Kısaca bunları söyleyebilirim. E, peki aslında buranın kuruluşundan beri çok eski olan öğrencileriniz var. E, onlardan biriyle mesela Dicle ile e, bize biraz anlatır mısın başından beri burada ne yapıyorsun, nasıl katıldın buraya, e, nasıl geçiyor zamanınız? E, Buraya annem vasıtasıyla geldim, İlk önce birkaç kursa falan katıldım, e, ortam falan çok sıcaktı böyle arkadaşlar falan. Sonra işte arkadaşlarıma ve çevremi söyledim, öyle bayağı büyüdük, geliştik falan. E, yaklaşık bir 10 senedir falan buradayım, yaklaşık bir 10 senedir buradayım. E, Birçok kursa katıldım, tiyatro, müzik ve benzeri şeylere. Aklınıza gelebilecek her türlü kursa katılmışımdır. Peki sence burada olmak nasıl? Burada olmak çok güzel çünkü tanımadığın insanlar var farklı bir ortam farklı kişiler yani çok farklı bir çok güzel hani böyle onlarla kaynaşıyorsun konuşuyorsun eğleniyorsun hiç tanımadığın insanlar bir anda her şeyin alabiliyor yani çok güzel bir şey. Peki hala başka arkadaşlara da söz verelim o zaman. Belki daha genç arkadaşlardan, daha uzun süredir burada olan ama daha yaşı küçük arkadaşlar buranın nasıl olduğunu anlatmak isterler, kim bir şey söylemek ister Vakfı arkadaşım vasıtasıyla geldim. Bir sürü yani çok anlamda sosyal faaliyette bulunduklarını söyledi. Ee, hani güzel bir ortamın bulunduğunu söyledi. Ben de gelmeye karar verdim işte. En başta tiyatro kursunu seçmiştim. Yani çok güzel geldi. Hani sosyal anlamda da insan faydalanıyor, yani bu kadar. Gelmeden önce peki ne düşünüyordun buranın hakkında? Gelmeden önce arkadaşlarımın dediğine göre çok güzel yer dedim. Sosyal faaliyetleri çok hoşuma gitti. Bu kadar. Ne hedefliyordun peki? Ya yani tiyatroyu en başta, nasıl sen, sosyal görüşümün gelişmesini istedim. Peki beklediğin gibi oldu mu? Oldu. Hı. Peki belki birazcık Özlem bir şeylerden bahsetmek ister. Özlem buraya nasıl geldi, ne yaptı? Nasıl burayla tanıştı? Ben Arkadaşlarım bana söyledi. Buraya gelmek için ilk ablam başladı. Sonra ben de başlamak istedim. Yani çok güzel bir yer olduğunu hayal ettim. Ve oldunuz. Arkadaşımın doğru söylediği gibi çok... Yani nasıl disim? Mesela e, çok iyi arkadaşlar oldu. Çok iyi arkadaşlar oldu bazı kişiler. Mesela e, e, büyük ablalarla tanıştım. Çok iyi vakit geçirdik. Resim yaptık, İngilizce öğrendik. E, kavga ettiğimiz oldu, güldüğümüz oldu. Bu <gülüyor> kadar. E, peki en çok hangi atölyeye katılmaktan zevk alıyorsun? Siyatro. İstediğiniz zaman peki atölyelere katılabiliyor musunuz? Yoksa sadece atölye günlerinden mi katılıyorsunuz? İsteyen cevap verebilir bu soruyu peki, Ben cevap vereyim. Şimdi atölyelerin daha sağlıklı yürüyebilmesi için hani arada öğrenci alıyoruz ama belli bir rutinde düzenli geldikleri günler. Peki çocuklar size normal günlerde soru sormaya falan gelebiliyor mu? Tabii ki gelebiliyorlar. Şey gibi bir avantajımız var bizim. Yerelde olmanın öyle bir avantajı var. Hani bir şeye takıldığı zaman, aklına bir şey geldiği zaman ya da şu kapının önünden geçerken kapıyı açık bir merhaba deyip Tekrar gitme e, rahatlığı var ya da yazın bizim balkon tamamen çocuklarla doludur. Hani kursları olsun olmasın sabah 9'dan akşam 9'a kadar e, buluşma noktaları aynı zamanda. Yani öyle bir şeyimiz yok. Sadece atölyelerde bir düzen istiyoruz. Ama onun dışında istedikleri zaman buraya gelebiliyoruz. Belirler bu durumları ne diyor peki? Şimdi bizim e, şöyle bir durumumuz var. Hani sadece bir kurs noktasında değiliz. Yani çocukların gelip kurs yapıp gittiği bir yer değiliz. Biz velilerin hemen hemen bütün ailelerini tanıyoruz, velilerle diyaloglarımız var, onlar da geliyorlar, onlar da gidiyorlar. Çocuklar ailelerine bir sorun yaşadığı zaman aile ya da çocuk bizden bir şey talep edebiliyor. Daha bütün bir çalışmak zorundayız ve biz daha bütün bir çalışıyoruz. Hani velilerle ilgili bir sorunumuz yok. Hatta buradaki birçok arkadaş annesi babası getirmiştir. Peki her isteyen çocuk buraya gelebilir değil mi? Hiçbir şeyi yok. Tabii vakfımızın çok temel kuralları var. Birbirlerine saygı duymak, birinin diğerini dışlamaması, ayrımcılık yapmamak gibi çok temel kurallarımız var. Ya da vakfımızda kavga etmek yasaklar arasında, vakfımızda birbirleriyle kaba konuşmak, küsmek yasaklarımız arasında. Ama onun dışında isteyen her çocuk gelebilir. Böyle sorunlar olduğu zaman peki ne yapıyorsunuz? Konuşmayı tercih ediyoruz. <gülüyor> Ee, tekrar konuşmayı tercih ediyoruz. Tekrar konuşmayı tercih ediyoruz diyebilirim. Ee, peki ben bir şey sormak istiyorum. Bu atölyelerin düzenlendiği e, mesela nasıl oluyor? Haftada bir, haftada iki veya iki haftada bir şeklinde mi? Onu nasıl ayarlıyorsunuz? Şimdi o yüzden mesela bizim üç tane tiyatro atölyemiz olmak zorunda. Bu biraz zorlayıcı oluyor yaş gruplarına göre, çocukların okula gidiş çıkış saatlerine göre, e, çalışan çocuklar var onların izin günlerine göre. Genelde hafta sonları düzenliyoruz. Mesela 10'dan akşam saat 5'e kadar değişik atölye oluyor. Yazın kolay oluyor. Yazın yani çocukların gelmesi, gitmesi sorun olmadığı için kolay oluyor ama kışın biraz da onlar okul, dershane hangi grup, hangi atölyeye gelebilir biraz zor bir şey. Çok matematik hesabı gerektiriyor. E, aslında programa başlamadan önce şeyden bahsettiğiniz çalışan çocuklar eğer kuşlara gelemiyorlarsa onların yanına gittiğinizden bahsettiğiniz bu süreci birazcık anlatır mısınız? E, şimdi her, her çalışma alanında yapamıyoruz. Çünkü buradaki çocukların çoğu böyle bakkalın yanında, berberin yanında e, ek iş olarak yapıyorlar. Hı. Ama onun dışında işte bizim geri dönüşüm işçileriyle projelerimiz var. Bildiğiniz gibi geri dönüşüm işçilerinin belli bir çalışma saatleri yok, belli bir çalışma günleri yok. E, depoları, çöpleri ayıştıkları depolarda yaşıyorlar. Eğer bakıp onlara uzaksa, çünkü çok az e, kendilerini ayırabilecek zamanları var. 10 e, tane çocuğun olduğu bir depoya mesela onları kendimize getirmek, o zamanı kaybettirmek ya da onları zorlamak yerine biz gidip onlarla istedikleri noktada e, atölyeleri depolarda yapabiliyoruz. Peki bunlar hani yapıyorsunuz, işte, e, çevrenizden ne gibi e, tepkiler, yorumlar alıyorsunuz? çevremizden yani derken. insan işte aileleri ne gibi tepkiler veriyor? Şimdi çalıştığımız ailelerle e, yönelik. Şimdiye kadar çok ciddi sorunlar yaşamadık. Tamam bazı durumlarda işte aileler olaya daha kapalı bakabiliyorlar. Hani mesela kız çocuklarında işte ne gerek var? Kız çocuğudur evde otursun gibi yaklaşımlar sergilebiliyorlar. Burada da biraz e, zaten bizim burada ailelere yönelik terapi kurslarımız var. Kadına şiddet programlarımız var. Hani sadece çocuklar değil. Anneleriyle de daha çok fazla ilgileniyoruz. Ya da bir çocuk Kursa gelmek istediğinde ve ailesi izin vermediğinde gidip onu ikna ediyoruz. İkna yöntemini sonuna kadar kullanıyoruz. E, kursa başlamadan önce bazı önyargılar olabiliyor. Ne yapıyorlar, ne gerek var, bunlar da ne ki diye düşünebilir Ama kursa başladıktan sonra negatif bir yorum aldığımız bir aile şimdiye kadar çıkmadı diyebilirim. Ee, peki aslında ben bir e, festival yaptınız sanırım. Hı. Onunla ilgili biraz bilgi almak istiyorum. Burada e, bütün öğrencileriniz katıldı değil mi bu festivale? Aslında onlardan dinlersek bunu daha Tabii. güzel olur. Anlatmak isteyen var mı? Aranızda bu festivalin sürecini nasıl hazırladınız? Festival nasıl geçti? Festival e, bir hafta boyunca sürdü. İlk festival işte e, sergi şeklinde, işte geri dönüşümcülüğü, yani çocukların yaptığı resimler olsun, yazdığı öyküler falan olsun, onlar sergilendi. İşte ikinci günü tiyatro müzik, bir de kadın müzik grubu vardı. Onlar ilk defa sahne aldılar. işte hem de çok beğendiler, yani bayağı da iyiydiler bence ilk performansları olmasına rağmen çok da güzel geçti. işte son farklı gruplar geldi, şiir dinletileri oldu, buranın müzik grubu, tiyatro grubu falan çıktı. İşte her gün farklı bir yerde sergilendi bunlar. Ee, yani katılım da güzeldi, iyi bir katılım vardı, benimli geçti. Peki hiç sesi çıkmayan ama bu etkinliklere katılan arkadaşlar belki bir şeyler anlatmak isterler. Ramazan Bey, buyurunuz. sizi dinliyoruz şu an. <gülüyor> ben buraya küçük yaşta başladım, kuzenim sayesinde. Önce buraya gelirken böyle sevmemiştim, gelmemeye çalışıyordum. Tabii aile zorlayınca <gülüyor> alıştım. Tiyatro kursu vardı, ona katıldım. Tiyatro kursuna özen veriyordum. Bir tiyatro kursu sunduk arkadaşlarla, sergiledik, güzel olduğunu da düşünüyorum. Güzel göçü arayayım. Aslında bence bu süreci biraz daha çarpın Çünkü e, ya da hocamızdan mesela, çünkü çok eğlenceli geçmiş sanırım bu dönem. Bir tiyatro sergilemişsiniz. E, onu hocamız siz anlatmak isterseniz yoksa arkadaşlar sizinle? E, tiyatro oyununu nasıl oluşturduğumuz noktasında... E, Dönüşe koyursak bunu e, tiyatro atölyesine katılan katılımcı arkadaşlarla birlikte karar alarak e, yaptık. Oyunu oluşturmak e, yaklaşık iki haftamız aldı. Bir öyküden uyarlamıştık. Bugün e, sizde katıldığımız katıldığı, atölyede bahsetmişsiniz. Bahsettim ama hikaye programının bir eski bir dinleyicisiyim. Yani bölüm bir öyküsünden etkilenmiştim ve o öyküyü arkadaşlarla birlikte tiyatroya uyarladık. Üzgün Yüzün adlı öyküsü. Ee, provalar yaklaşık bir buçuk ay sürdü. Ee, öyküyü günümüz Türkiye'sine uyarladık. Ee, sırasıyla işte Roboz, Girey Han'da ve gezi olaylarını da içine katarak, öyküyü biraz daha genişleterek e, tiyatro oyununu sunduk arkadaşlarla. Şimdi burada başka eğitmenlerimiz de var e, yanılmıyorsam. Peki onlar neler düşünüyor? Yani e, be, beklentilerini karşılıyor mu bu öğrenciler diyeyim? <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey, ben e, ilk 10 yıl önce e, yani Açılışı ile birlikte e, katıldım Vakıl'ın çalışmalarına. O zaman burada minderler falan vardı, koltuk bile yoktu, Bir tane telefon, bir tane televizyon falan vardı. O dönem ilk drama çalışması yapmıştım ve bayağı küçük, hani bu yaş grubundan çok daha küçük çocuklarla yapmıştım Çok e, mutlu da her gün gidiyorum hani sarılıyorlar, anne diyorlar şunu falan. Daha sonrasında biraz daha arka plana yöneldim. Yani projelerde falan çalışmaya başladım, daha farklı alanlarda çalışmaya başladım. O yüzden eğitmenlik sorusunu Sinan Hoca cevap daha iyi olur. Yani her zaman eğitim çalışmalarında bulunmuyorum. E, şu anda mesela bizim bir kadın yönelik şiddetle mücadele projemiz var, ondan da biraz bahsedeyim. Bunun dışında bir de AGH projemizi arunsal ajansta yaptığımız. E, kadın yönelik şiddet projesinde e, şiddet mağduru olan kadınlarla birlikte çalışıyoruz. Haftada bir gün ücretsiz psikolojik destek veriyoruz. E, bunun haricinde onlarla atölye çalışmaları yapıyoruz. Bu festivalde e, bahsedilen kadın grubu da onlarla oluşturulmuş bir gruptu. Ev hanımlarından oluşan, daha önce müzikle uğraşmış ama yarım bırakmak zorunda kalmış ya da daha önce e, hep ilgi duymuş ama hiçbir şekilde buna fırsat bulamamış kadınlar ilk defa böyle bir sahne deneyimi yaşadılar ve e, Deniz Gezmiş Parkı'nda bayağı e, geniş bir kitleyle güzel bir konser oldu. E, Kadın projesi dışında bir de AGH var, Avrupa Gönüllü Hizmeti. Bu da Ulusal Ajans yaptığımız bir proje. Yurt dışından gönüllü olarak arkadaşlar buraya geliyorlar ve kurslarda eğitmenlik yapıyorlar. Hem burayı tanıyorlar hem buradaki yerel halkla buluşmuş oluyorlar. Yani bir tür kültür kaynaşması oluyor. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün müzik arası vermiyoruz. Çok kalabalık olduğumuz için tabii. Yani konuşacak çok şeyin olduğuna inandığımız için bir de kalabalığız. Yani birçok kişinin bahsedeceği bir şeyler vardır. Programcılarımızdan konuşmayanlar, soru sormayanlar henüz var. Burada eğitim alanlar, buraya katılanlardan da aramızda konuşmayanlar var. Yani şu an Başak Kültür Sanat Vakfı içerisinde yaptığımız programda yaklaşık 25 kişilik bir ekip olarak. Yani hem Başak Kültür Sanat Vakfı'ndan hem de radyo ekibi olarak kalabalığız. Ağzından Bizim aramızdan merak edenler. Hani şey Soru sormasına gerek yok aslında. Kendi görüşlerini de, de, evet. de söyleyebiliriz Evet, aslında bugün biz de bir etkinliğe kasıtdık. Bütün radyo ekibi ve bu Başak Kültür Sanat Vakfı'ndaki çocuklarla birlikte, öğrencilerle birlikte. Bence biz de ve onlar da bugün yaptığımız etkinlikle ilgili biraz konuşabiliriz diye düşünüyorum. Benim bir sorum olacak ondan önce. Daha demin bir festivalden bahsettik. Bu festival mesela hani dışarıda sonakta mı oldu veya hani herhangi bir belli bir yerde mi oldu, burada mı yapıldı? Onu Ve bunu edemem. bir daha iki seneye tekrar düşünülüyor mu? Ben bir şey soracağım. Bir de sokak atölyeleri varmış sanırım. Onlardan da biraz bahsedersek. Onlar ee, nerede oluyor? Şimdi yatırsınız? şöyle festival <gülüyor> bayağı geniş yer. Paze'ye hitap eden bir festivaldi. O yüzden anlatırken bile zor hakikaten. E, açık alanda da yaptığımız etkinlikler oldu. Ama kapalı alanda da yaptık. Mesela Kozetar Kültür Merkezi'nde de hem sergi oldu hem konserim tiyatro gösterisi oldu ama onun dışında deniz gezmiş parkı gibi bu yakınlarda 80. E, yıl parkı. sanıcım park, e, parkı gibi yerlerde. yerlerde. şehirde. Evet, evet. evet. E, hem e, öncesinde atölyelerde yapıldı dışarıda. Böylece e, hem sokaktan geçen herhangi biri de katılmış oldu. Hem de bizim kendi çalışmalarımıza katılan insanlar da katılmış oldu. Hani baya dediğim gibi geniş e, yelpaze ve geniş bir kitleye hitap eden bir festival oldu. yurt dışından da gruplar geldiler. E, ritim grubu geldi, dans grubu geldi, müzik grubu geldi. E, jongörler geldi. Bayağı böyle hakikaten karnaval havasına geçti. Başka soru var mı? Hatırlamıyorum. Şişlerden... Evet, evet. Önümüzdeki sene için yine aynı şekilde festival festivali <gülüyor> düşünüyorum. Onu vurgulayacaktım. Yani biz <gülüyor> bu festivali biraz daha gelenekselleştirmeyi düşünüyoruz ve bu yıl bizim en çok ıı, güzel sonuçlar aldığımız yer açık alanlardı. Gelecek yıl bizim hemen hemen tamamını açık alanlara taşımayı düşünüyoruz. Hiçbir kapalı alan etkinliği yapmayı düşünmüyoruz. Peki Mert'in sorduğu sorudan dönecek olursak ben aslında hiç sesi çıkmayan Oğulcan Velera bizim ekipten bugün sizin için nasıl geçti? Ben bunu da merak ediyorum. Buyurun Oğulcan Bey sizdeyiz. <gülüyor> zaten ben önceden bir eee <gülüyor> hikaye çalışmasına katıldığım için eee gayet hani iyiydi ve hikayeleri zaten severim ancak eee hikaye anlatırken öğrendiğimiz Kürt kült, kültürüne ait anlatıcıların hikayesini dinlediğimizde e, bayağı etkilenmiştik e, onun üzerinden giriş yapmak da gayet eğlenceli ve güzeldi ben, ben kalır benim için de çok e, ilginç ve değişik bir etkinlik oldu e, bir hikayenin e, girişine e, kendimiz almaya çalıştık e, biraz zorlandık ama ee, güzel bir etkinlikti. Benim aslında merak ettiğim şeylerden bir tanesi hani program yapmadan önce hani Dicle ve Fırat hani 7-8 senedir hani iki tane Dicle'miz, bir tane Fırat'ımız var. İki hani 7-8 yani 7 senedir burada olduğunuzdan bahsettiniz. Hani merak ettiğim şey şu. Hani evet burada profesyonel anlamda veren hocalarınız var. Hani peki bir noktadan sonra burada uzun zamandır var olan öğrencileriniz eğitim veriyorlar mı ya da işte onlar için nasıl geçecek? Yani bir sonraki dönemlerde ne oluyor? Fırat'a sorayım mesela. Bir sonraki dönemlerde yani Eğitim Hayır hani aslında sorduğum soru şu hani evet burada eğitim alıyorlar 7-8 yıldır. Hani birçok genç arkadaşımız var. hani Fırat birazcık daha onlardan yetişkin. Hani 7-8 sene sonra eğitim aldıktan sonra ne oluyor? Yani sana verdiği katkı ne? Artı olarak hani burada eğitim vermeyi planlıyor musun? Eğitim vermeyi planlıyorsan sana o yani sana burada o imkanı tanıyacaklar mı? Bunlar karar veririz. <gülüyor> yani şöyle söyleyebilirim. Biz gönüllü çalışmalarına açığız bu anlamda. Yani herhangi bir arkadaş, herhangi bir öneri getirdiğinde ben şöyle bir etkinlik gerçekleştirmek istiyorum. Ben bu tarz bir kurs düzenlemek istiyorum denildi. Bu tip her şeye açığız ve hatta son zamanlarda bu da benim de bahsettiğim bir şeydi, hani bir süre sonra artık zaten kurslarda asistanlık yapıyorlar aslında. Mesela burada yurt dışından gelen arkadaşlar var ve onlar kurs vermeye başladıklarında Türkçeleri olmadığı için birçoğu çevirmenlik yapıyor kursların içerisinde. Bu şekilde bu anlamda asistanlık yapıyorlar aslında. Bu da ilerleyen noktalarda herhalde kendi kurslarını vermeye gidecektir diye düşünüyorum. Aslında bu kendi gelişimleri için de baya bir hani yararlı oluyor aslında. <Gülüyor> E, diğer konuşmayan e, Dicle'ye gelebiliriz. Aslında ne düşünüyor kendisi bu konu açtığında? <gülüyor> ee, aslında yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Son olarak e, bir şey söylemek Aslında size... aramızda hiç konuşmayan şu an Dicle'yi gördük. Yani o yüzden <gülüyor> hiç konuşmadı şu an bizle. O yüzden onunla biraz konuşmak istiyoruz açıkçası. Ben Dicle'ye kısa bir açıklama tabii yapabilirim tabii. Üzümün yüzümde e, Dicle e, epey bir ön planda Oyunculuk sergiledi, gelecekte konservatuvara gidip e, ünlü olup sonra gelip baktığımızı önüne e, <gülüyor> aday <gülüyor> insanımız olarak bence yorum yapabilir. Ne zamandan beri buradasın mesela sen bizde? <gülüyor> <gülüyor> ne zamandan beri buradasın? Yani burada eğitim almanız süren ne kadar? İşte 7-8 senedir. Küçüklüğümden beri buradayım zaten. Kuzenim aracılığıyla geldim. Böyle. Aslında başka sesi çıkmayanlar da var. Belki onlar da bir Bence merhaba de. demek ister, kendi isimlerini söylemek isterler. <gülüyor> Belki çok kısaca Başak Kültür Sanat farklı. ne demek sizin için bunu söyleyebilirler? Ben Mustafa, abim öncelikle buraya gel gelmişti. Ben de merak edip gelirim dedim. Geldiğimde hoşlandım Buranın <gülüyor> Tiyatro kursunu seçtim kendime. Öyle öyle. İsmim Mustafa sanırım, değil mi? Peki Mustafa'nın yanındaki arkadaş anlatır belki. Memnun muyor? İşte Ramazan akrabamın sayesinde geldim. Bir iki kere sokaktan geçerken beni çağırdılar. Şey Şermin ablanlar. İşte geldim. Çok kazgida sağladım. Tiyatro konutunu seçtim. İşte böyle. Memnun musun peki? Memnunum. En, en başta böyle kazgilerin olacağını düşünmüyordum hiç. İşte gelince şey oldu. İyi oldu gelmem. Hı -hı. Şimdi, Hı -hı. Benim adım Serkan. Ben de Ramazan arkadaşları sayesinde geldim buraya. İlk başta geldiğimde pek gelmeyi düşünmüyordum. Ama ondan sonra hoşlandım. Çevre yani Hı -hı. ne diyeyim? Çevrede bir şey böyle tane büyük kişilerle tanışıyoruz Hı -hı. arkadaşlar çevri. Sen nasıl geldin buraya? Sen kimsin? Benim adım Berivan, hı hı. Hı. annem burada çalışıyordu, hı hı. annem sayesinde geldi. Peki, iyi ki gelmişim, diyor musun? Evet. Aa, adım Onur, işte buraya iki günde geliyorum. Yani hiçbir fikrim yoktu buraya başlarken. Yani işte az bir şey hoşlanıyorum, <gülüyor> <gülüyor> yine bekliyorum. <gülüyor> ee, gitar Peki. kursuna, e, iki tane kursa geliyorum. Bir gitar, bir de tiyatro. En çok gitara ağırlık veriyorum. En gelecekte gitar çalmak istiyorum. Hoşlanmıyorsan neden geliyorsun peki? Zorlayan <gülüyor> mı var? Yok. Merak ettim. Vakit geçirmek için Tamam Peki, teşekkür Şey Benim adım Gülislam. Beni buraya annem getirdi. Sonra resim falan gördük hep. Çok eğleniyorduk. Beş yıldır falan buradayım. Evet, tiyatro yapıyorduk, İngilizce görüyorduk. Yani burayı çok sevdim. Gülistan teşekkür ederiz da. Aslında buradaki herkese de teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik ufak ufak ama bir iletişim bilgisi alalım. Başak Kültür Sanat ile nasıl iletişime geçebilir? E, aileler, çocuklar ya da aslında sadece sizi merak eden insanlar. Hı hı. Ee, bize her konuda mail atabilirsiniz, onun için mail adresimizi verelim. Başak Sanat at Başak Sanat at gmail.com. E, telefon numaramızı da verebilirim 0216 420 4968. Bunun dışında bir de internet adresimiz var. Başak Sanat bakf Evet, bir söz için programımızın sonuna geldik. Ee, bize olumlu veya olumsuz görüşlerinizi bildirmek için sözküçükü radyo.tmail.com adresine e, bildirebilirsiniz, yazabilirsiniz. Ee, Ayrıca davet, yani davet için. edip de hatta buraya katıldığınız için yani yaptığınız atölye için de çok teşekkür ederiz hepinize. Çok olun. Eğlenceliydi arkadaşlar bugün. Bir hafta tekrardan burada olacağız. Katılanlara çok teşekkür ederiz. Hoş